Radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosu. Çöpsüzüsün. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu, Yöneten Zihni Küçümen, Efekt Erhan Mesutoğlu. Sesler Macide Gönülülkü, Kerim Gazanfer Özcan, Demir Atacan Arseven, Nural Tolga Tiğin, Ayşe Gülgülkön, Fikret Zihni Küçümen, Dayı Rıza Tüzün. Diğer sesler Adile Keskiner, Sevil Ulu Yol, Nevgün Ulukut, Fethiye Sezer, Hikmet Eldek. Misafirler gelmeye başladı değil mi? Çoktan boyuna kapı çalınıyor duymuyor musun? Ah, benim kapıyı dinleyecek halim mi var ayol? Görmüyor musun daha giyinemedim bile. Ay Allah kahretsin bu fermuarları. İşte gene takıldı kaldı. Felaş etme acele işe şeytan karışır derler. Sana hep söylerim her işi vaktinde yapmalı diye. Yarım saat önceden hazırlanmaya başlasaydın böyle sıkışmazdın işte. Aman sus Allah aşkına. Tepemde biri söylendi bütün büsbütün elim ayağım dolaşıyor. Konferans vericiyi şu fermuarı takıldığı yerden kurtarıver. Kim ben mi? Tam sırası işte. Boş duruyorum da çünkü. E, ne yapıyorsun sen? Kravat bağlıyorum görüyorsun. Bir de bana ders vermeye kalkıyorsun ha. Kendin daha kravatını bile bağlamamışsın. Bağlayamadım da ondan. Üçgen biçimi olsun istiyorum. Ay yerin dibine batsın olmadı olmadı. Yine mi çözüyorsun onu Kerim? Elbette şuraya bak bohça düğümüne benzedi. Çıkışacağına geldi bağlayayım bağlayın şunu. Al bakalım alay mı ediyorsun Allah aşkına? Benim burada canım burnumdan çıkıyor. Şu kör olası fermuar orta yerinden kilit vurulmuş sanki. Şimdi aşağıda inmiyor. Ah, Görüyor musun aksiliği? Bu sefer oldu sanırım. Nasıl? Ne? Kravat. Aa, ayol tersinden bağlamışsın görmüyor musun? Kravatın astarları meydanda. Sayın. Gördün mü işim? Artık yani sökmem de onu şimdi bak. Ah, Hay Allah. Böyle mi çıkacaksın misafirlerin yanına? Ne <gülüyor> yapayım peki? Bir daha dünyada böyle bağlayamam. Sen bu fermuarı kapat ben kravatını bağlarım. Aa, aa o <gülüyor> ne kılık be? Bir giren olsa içeri. Pantolonunu giysene ayol. Bizde giyinme giyinme derdindeyiz işte. Önce kravat takıldığında sen de görüyorum. O en son iş ayol. İşin başını sonunu düşünecek durumda mıyım ben Allah aşkına? Misafirler gelmeye başladı biz daha giyinemedik bile. İyi biraz, iyi iyi. Bu kadar erken sökün edeceklerini de ummuyordum doğrusu. Davitiye'ye yüzüklerin takılacağı saati koyalım dedin de değil mi? İşte bundan da söylediğim. Şu işi bir salonda yapsaydık ne iyi olurdu. Salonda mı? Deli misin? Kaça mal olurdu bize? Kaça mal olursa olsun. Masrafı dayım yapıyor nasıl olsa. Masrafı yapıyor diye de adamcağız o kadar yüklenmek doğru olmaz tabii. Aldırma. O bizim kız için öyle şeyden kaçınmaz. Evlenme masrafı benden dedi bir kere. Hem harcasın varsın ha. Ne yapacak o kadar parayı? Mezara götürecek diye ya. Şurada kaç günlük ömrü kaldı ki? Allah gecinden versin giderse halimiz dumandır. Neden duman oluyormuş? Çanım, çocuk gibi konuşma. Onun yardımı olmasa böyle yaşayabilir miydik? Doğrusunu istersen benim maaşın iki katı da olsa göre yetmezdi. Neme lazım bu işsiz ters bir ihtiyar ama bizden elini eksik etmiyor. Elbette etmeyecek. Bizden başka kimi var? Hem bunu senin benim için yapmıyor merak etme. Hep Nural için. Bu kız olmasa varımı yoğumu hayır kurumlarına bağışlayacağım diyen o değil mi? Ya niçin yaparsa yapsın faydalanan biziz ya. Hem seni sevmediğinde iddia edemezsin. Ederim. Yüzüme karşı söyler hep Ölürken sana bir toplu iğne bile bırakmayacağım diye Güya haddimi bilmiyormuşum Şuna buna gösteriş yapmaktan başka bir meziyetim yokmuş <gülüyor> ihtiyar pildi. Kendisi milyonlar sahibi olduğu halde tek başına Fakirler gibi yaşıyor O daha mı iyi Bir hizmetçi tutması için o kadar uğraştım Hiç olmazsa ihtiyar halinde rahat yaşar E tutmadı Kitaplarına zarar gelecek diye bizi bile evine sokmak istemiyor Yabancıyı sokar mı hiç Evinden dışarı çıkmıştı işte bu yüzden Hırsız girer korkusu hep. Bugün nasıl gelecek şaşıyorum doğrusu Keşke gelmese Yüzükleri kendisi takacakmış Cebine koydu vermedi bize Allah vere de bir huysuzluk çıkarmasa. Damadı beğenmezse başımın etini yer Ay kapandı mı? Hı, kapandı kapandı Şimdi sen de benim kravatımı bağla gel Dön bu yana Seni de bu beceriksizliğin yüzünden sevmiyor işte Haksız da değil Kızını evlendirecek yaşa geldin bir kravat bağlamayı öğrenemedi biliyor musun? Kızımı evlendirecek yaşta hissetmiyorum ki kendim ben Bence senin acelen yüzünden onu vakitsiz evlendiriyoruz ee, Laf işte Kız dediğin vaktiyle yerini bulmalı Doğrusunu istersen böyle bir genci de her zaman ele geçiremeyiz Koskoca mühendis kaçırılır mı hiç Üstelik de çöpsüz üzüm Hiç kimsesi yok Böylesi nerede bulunur ayol sen öyle düşünmüyor musun Allah Bilmem ki yalnız biraz dik kafalıya benziyor Dik kafalı mı al bakalım Anlamadığın konularda konuşmaya bayılırsın Neyse bırakalım şimdi bunları Aman yarabbim nasıl da geciktik Bir yandan da geliyorlar Bizimkiler karşılayabiliyorlar mı acaba Merak etme merak etme hizmetçi de bizim kızın yanında Misafirleri hizmetçiye karşılatmak doğru mu ya Hele böylesine ...hizmetçi değil üst karası... ...bana kalsın şimdiye kadar kovmuştum ya... ...neden? Çok bilmiş gevezenin biri... ...üstelik terbiyesiz de... ...bana ne dedi bu sabah biliyor musun? Ne dedi? Bu kadar sıkı korse giymeye devam edersen... ...bir gün vücudumun her yanına kan oturabilirmiş... ...terbiyesiz. Aman aldırma sen aldırma. Ne de çok gelen oluyor bey... ...doğrusunu istersen kapı çalındıkça... ...koltuklarım kabarıyor. Gelsinler gelsinler... ...dostavar işlerinde düşmanda... ...çatlatacağım hepsini... ...Macide kızını nasıl evlendirirmiş görsünler... ...damadım ya doktor ya mühendis olacak dediğim zaman bıyık altından gülmüşlerdi. Hasettikten kudurmazlarsa iyidir. Nasıl kılığım? Hı, Hı güzel. Güzel demeyi bırak da giyin hadi. Hay Allah ne kadar da geç kaldık. Şimdi de küpelerimi bulamıyorum işte bak. Küpelerini mi? Hay Allah. Ay, onları mendil çekmesin de mi arıyorsun? Aa mendil çekmesin bu. Hay Allah kahretsin işte şaşırdım gitti bile. Peki ama nerede olabilir bunlar? Uzun sen sahiden küpelerini mi arıyorsun? Aman Kerim saçmalama Allah aşkına elbette. Ve kulağındakiler ne? Kulamdakiler mi? Aa, takmışım öyle mi? Aman gülme rica ederim. Kim o? Girin. Maşallah anne. Alt kat misafirlerle tıklım tıklım dolu. Siz burada çene yarıştırıyorsunuz öyle mi? Çene mi yarıştırıyoruz? Al bundan da on paralık. Görmüyor musun kızım giyiniyoruz. Ne kadar da uzun sürdü. Daha bitmedi bile. görende annen nişanlanıyor zannedecek. Sahiden öyle. Sahiden öyle diyeceğin sen de kendine benim kadar çeki düzen ver. Şuraya bak. Seni gören komşunun evlatlığı sanacak vallahi Nesi var Aa, Nesi varmış okul önlüğüyle çıksaydın bari Bana hiç benzememişsin kızım Hiç bazen buna üzülmüyor da değilim ya. Ah, ilahi hanımefendi O da sizin gibi saatlerce süslenmeye kalksaydı Şu aşağıdakileri kim karşılayacaktı Sen de mi buradasın kız Ayşe Niye geldin yukarı Hem hep söylemiyor muyum sana Biz konuşurken lafa karışma diye Herkes annem nerede diye soruyor Henüz giyinmedi diyemem ya <gülüyor> Ne diyorlar biliyor musunuz hanımefendi Aa, Dur bakayım Ha, büyükler en son gelir mi ne Öyle bir şey diyorlar İşte bir hizmetçi parçasının karıştığı lafa bak Senin üstüne vazife mi bu kız İşi gücü lak yetiştirmek diyorum da inanmıyorsunuz Haklısın haklısın Ayşe Bu gevezelikleri bırakmanı istiyorum Anlıyor musun Baş üstüne Gelsene bakayım biraz buraya kız Başka ne diyorlar benim için Neler mi Pek aklımda kalmadı doğrusu Şu deminki lafı bir daha tekrarla bakayım Büyükler meclise en son gelir mi diyorlar Evet hmm, Çatlamaya başladılar bile Hadi kız defol aşağıya sen Bağış üstüne Aman ne sığınlaşık şey ya Ne ya şey? Anne hani rica ederim sen de in ne olur Yoruldum artık misafir karşılamaktan Şuna da bak yorulmuş Sanki benim için geliyorlar Hem baksana bakayım bana bu ne bezgindik böyle Nişan gününde şunun anne bak Gören de mutlu olmadığını sanacak. Yoksa mutlu değil misin Bilmem Al bakalım bu da cevap mı Nişanlanan sensin kızım bilmem ne demek Nişanlanmamı siz istemediniz mi? Ama sen de istemelisin ya. Böyle bir evlenmeye bütün genç kızlar can atar. Vaktiyle benim karşıma çıkacaktı ki böyle bir kısmet. Ah, ah. Pırlanta gibi bir delikanlı. Biraz yaş farkınız var ama zarar yok. İyi, yakışıklı doğrusu. Yoksa çirkin mi buluyorsun onu? Ha? Öyle bir şey demedim. Öyleyse yüzün gülsün ya. Senin için çabalıyorum görüyorsun. Şu da var ki hiç kimse bir görüşte şıp diye aşık olmaz. Konuştukça seveceksin. Bu işler böyledir yavrum. Yoksa sevemem diye mi korkuyorsun? Bilmem düşünmedim bunu hiç Neden düşünmüyorsun sanki Bununla beraber düşünmesen de zarar yok Her neyse benim sözümden çıkma yeter Onu sana uygun bulmasam Bu işe girişir hiç Sen gel şu kemerimi arkamdan bağlayıver Dikkat et fiyongu düzgün olsun e, Kimler geldi Tanıdığım tanımadığım bir sürü insan Herkesi çağırmışsın Hepsi de akraba dost Erkek tarafından kimse var mı Al bakalım erkeğin tarafı var mı ki abey Çocuk gibi konuşuyorsun <Gülüyor> doğru. Kendisi bile gelmedi daha Nasıl daha gelmedi mi ve bu güzel işte. Nişanlanacağını unutmamıştır inşallah. Gene kapı çalındı. Aman yarabbi bir yandan da geliyorlar. Kızım gevezeliği bırak da aşağıya, hadi. Ay yoruldum vallahi anne. Yani. Karıcığım sen de acele et artık hadi. Acele et demene de bayılıyorum doğrusu. Ayol iki ayağın bir pabuçta görmüyor musun? Hay yarabbi şu berberlerin hepsini sırada ayağına çekmedi. Yaptığı saça bak. Şimdiden bukleler açılmaya başladı bile. Hay Allah. Ay, al şu tokayı tuttur ver Allahın seversen. Ver ver ver. Bu çiçek buraya yakıştı mı yoksa yakama mı takayım dersen? Yok yok böyle kalsın daha iyi. Hadi ben iniyorum. Sen de sallanma artık. Misafirlerin hatırını sorarken yanımda bulunmalısın. Sen ine dur ben geliyorum. Pabuçlarım tozlu onu silivereyim. İşte gene kirletecek. İlahi kerim. Suç işlesen seni hemen bulurlar biliyor musun? Evin her yerinde parmak izlerim var. <gülüyor> Çocuk gibisin vallahi. Ellerini de yıkamadan aşağıya inme sakın. Canımın içi, ah canımın içi, hoş gelmişsiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, <gülüyor> <buldum. gülüyor> İşte ana kraliçe geldi nihayet. Ayol neredesin? <gülüyor> Gözlerimiz hep seni aradı. <gülüyor> Aman Rabbi, şuraya bak. Bu ne şahane kılık kız, gözlerim kamaştı. Aa, i̇lahi, sen de hep böyle söylersin. Ben beğenmiyorum bile. Lamme takımı giyecektim ama aceleye geldi işte. O da hangisi ayol, yeni mi? Aa, geçenlerde diktirmiştim, hiç görmedim istimde. Aa, dinle. görmedim vallahi. E, Görüştüğümüz yok ki göresin <gülüyor> Gel bir öpeyim seni gel canım Canım benim <gülüyor> <gülüyor> Özlemişim vallahi Bende bende Macide ayol sen misin Neredeyse tanıyamayacaklar be. Benim tabi e sana ne demeli ya Yabancı olmuşuz birbirimize de haberimiz yok Suç bende mi sanki Doğrusu öpmemeliyim seni <gülüyor> Neden ayol Sitemde ediyor şuna bak 6 aydır bir kere kapımı çalıp da Şu kız ne haldedir öldü mü kaldı mı demedim seni ne kadar severim bilirsin. Benim yerimde başkası olsaydı bu nişana bile gelmezdi. Hele bir gelmeseydin de görseydin. <gülüyor> Hem benim kusuruma bakılır ayol? Görüyorsun nasıl telaş içindeyim. Kız evlendirmenin ne demek olduğunu bilirsin sen. Ah ne kadar sevindim bilemesin. Duyunca gözlerim yaşardı vallahi. E, damat yakışıklı mı bari? Ha, ben met etmeyeyim de birazdan kendiniz görün. <gülüyor> vallahi beceriklisin. Ana dediğin böyle olmalı. Sonunda kızına istediğin gibi bir koca buldun ya. Aa o ne demek ayol? Ben bulmuş değilim ki. O bizi buldu. Nural'ı enstitüden gelirken görmüş, 6 aydır peşimizde. Aslına bakarsan daha kız evlenecek yaşta bile değil ama e ne dersin bırakmadı işte. Eh, sorduk soruşturduk, geleceği parlak, koskoca mühendis ne de olsa. hulu ahlakı da iyi, yumuşak başlı, ne isterse pek evladım. Bize anne baba gibi sarıldı, öyle bağlı, öyle bağlı ki bir dediğimizi iki kere söyletirmiyor. En güzel tarafı da çöpsüz üzüm Çöpsüz üzüm mü? Evet Ne kaynana var ne kaynata Mal bizim senin anlayacağın ilk resim alıyorsun yoksa Hayır ama öyle sayılır Kızım evini bilsin diye ayırıyorum Gene avucumuzun içinde olacaklar tabi <gülüyor> Seni şimdi bilirsin Böyle damatla da dostlar başına doğrusu <gülüyor> Eksik olma kardeş Gene de belli olmaz Öyle görünür de evlendikten sonra huylarını ortaya çıkarıverir ben çok gördüm böylelerini Ah ilahi kardeş. Ben öyle Türk tahtaya basarmayım hiç. İnsandan anlarım ayol. Kızları evde kalacak diye telaş edenlerin başına gelir bu senin dediğin. Mal bulmuş gibi önüne gelen kızlarını yamamaya kalkarlardı. On da. Öyle değil mi? Öyle. Seninkinden ne haber ayol? Çocuk bekliyormuş diyorlar. Öyle mi? Bilmiyorum. Hala mektuplaşamıyorsunuz demek. Damadım böylesini de Allah kimsenin başına dermesin doğrusu. Kısmet Kısmete pek bel bağlamamalı Damadın iyisini bulmak biraz da bizim elimizde ...kızları kendi haline bırakırsan... ...ya davulcuya varır ya da zurnacıya demişler. Ah bizimkileri görmeyin. Birbirleri için yaratılmışlar sanki. Kumrular gibi. Nural deyince çocuğun ağzından başka söz çıkmıyor. Adeta aşık evladım. Ne güzel değil mi? Ya bizim kız? Ah onu bir görmelisiniz. Çocuktan söz açıldı mı gözleri parlıyor. Nasıl da sevdiler birbirlerini. Ah çok mutluyum. Çok mutluyum. Tanrı birbirlerine bağışlasın. Sağ ol eksik kardeş. Doğrusu benim eserim sayılır bu. Öyle değil mi? Ah elbette ne kadar övünsen yerdir. Dedim ya sen işini bilirsin. Bana birkaç dakika izin verin çocuklar. Şu kapıda gördüğüm Nazire'ye ise bir hoş geldin diye vereyim. Eksik olmasınlar bizi sevenlerin hepsi burada. Hakkızlara bakmazsınız Aa, değil mi? tabii tabii seni şuna bak. Oturun lan aşkınız ayakta kalma. <gülüyor> nazire? Ah canım benimci. Ah canımın içi sen misin? Ay. Şımarık. Bu ne olmuş böyle Ayo? Şu çalımlarına da bak. Bana nispet veriyor anlamıyor musun? Hı, çalımlanmakta da haklı doğrusunu istersiniz. Neden? Biz de kız gelin ettik ama kimsenin böyle tepesinden bakmadık Ama seninki başka Benim de damadım mühendis olsaydı kendimi böyle ağırdan satardım doğrusu Laf Bunun anası da böyleydi tıpkı Onun da mı damadı mühendisti İşte pısırık bir noter katibi Doğru dürüst tahsili tabanı bile yok Ama kızını kraliçeler gibi evlendiriyor ya, ona bak sen Can kurban böyle noter katipliğine Şu nişana bak düğün gibi tıpkı Orası doğru Nereden buluyorlar bu kadar parayı anlayamıyorum Çalar çırpar mı ne yapar kim bilir Aslına bakarsan görüşmek bile doğru değil böyleleriyle. Şunlara bak. Neden geldiniz öyleyse? Bunu sen mi söylüyorsun? Ben tabii. Ayol hatır sayıp sizi çağırmış. Suç mu işlemiş bu kadın? Olacağı budur zaten. İnsan davet edecek kişiyi iyi seçmek. Çuvarlı. Kimin nesi bu kadın? Akrabası olmasın? Yok canım. Tanımıyor musun? <gülüyor> Postacı Saime derler ona. Şunu bunu birbirine düşürmektir işi. Değil mi? İster misin konuştuklarımızı gidip Macide'ye yetiştirsin? <gülüyor> Korkma yapamaz benden çekinir Senden çekinir mi neden Biraz konuşmaya başlayayım onunla da anlarsın neden olduğunu Saime Gelsene bakayım biraz buraya Ne var Kız ne biçim söz o demin dediğin <gülüyor> Bana ahlak dersini vermeye kalkıyorsun yoksa Öyle bir niyetim yok ama Bir yakınımın çekiştirilmesini de Hiç hoş karşılamam doğrusu Macide nereden yakının oluyor senin söyler misin Nereden mi en iyi dostum ayıl. Öyle mi en iyi dostun demek. Elbette. Bununla beraber dostluklara fazla güvenilmeyeceğini de öğretmek lazım ona. İyi söyledin. Ama bunu ona sen değil de bir başkası öğretse daha yerinde olur. Neden? Kuzum, senin Macide adında başka bir tanıdığın daha var mı? Neden sordun? Saçlarının dibini her hafta gizli gizli boyatmak için uzak berberlere giden, gözlerinin çevresindeki kırışıklıkları düzeltmek için salatalık suyuyla badem yağından özel kremler yapan, Kalçalarındaki yağ eritmek için her sabah kızgın parafin mumlarını haykıra haykıra tenine sıvıyan bir macide. Ah, sus ayol, duyan olur. Kim söyledi sana bunları? İsmi lazım yani, değil, bir dostum söyledi. Ona da macidenin bir dostu söylemiş. Tuhaf değil mi? Hem de çok yakın bir dost. İlahi, senin de bilmediğin şey yok hani. Bildiğim pek çok şey daha var. Ama insan bilmezlikten geliyor. Dostluk adına tabii. Çok şakacısın doğrusu. Sen de Aa, çok şakacısın. Demek ki sözlerine ne kadar da ciddi söyledi. Hatta belki de konuştuklarımızı macideye yetiştirir dedi. Aa aşk olsun sana. Benden böyle bir şey umar mısın Ayol? Bu hanım kim? Tanıştırsana beni. Demek tanışmıyorsunuz? Tanıştırayım. Nural. Nural. Nural. Aa Demir, nereden çıktın sen? Nişanlandığını duydum tebrik etmeye geldim. Ne güzel hoş geldin. Hoş bulduk tebrik ederim. Teşekkür ederim ama henüz nişanlanmış değilim ki. Baksana parmağımda yüzük yok. Öyle mi? Kalabalığı görünce her şey olup bitmiştir. Herhalde dedim de girdim. Girmek için her şeyin olup bitmesini bekledin demek. Aşk olsun. Bizim arkadaşlığımıza yakışır mı bu? Beni kınama. Bilirsin böyle kalabalıklara pek giremem. Hem öylece geldim. Öylece mi geldin? Şey yani biraz evvel duydum bugün nişanlı olduğunu. Bilseydim bugün işbaşı başı yapmazdım. Az öncesine kadar çalıştım. Bak ellerimden de belli. Neden öyle ellerin? Bizim iş böyledir işte. Maden tozlarının kiri ne kadar yıkasan çıkmaz. Parmak derilerin içine kadar işler çünkü. Zarar yok. Gel annemi bulalım. Seni görünce sevineceğim. Hayır hayır. Burada kalayım daha iyi. Nasıl istersen. Seni severdi bilirsin. <gülüyor> Elbette. Ne kadar iyi ettin geldiğini. Görüşmeyeli çok oldu değil mi? Siz eski mahalleden çıkalı iki yıl oldu. İki yıldır birbirimizi görmedik demek. Oysa her gün beraberdik Ben seni gene de sık sık görüyordum Aa nerede? Okuldan dönerken benim atölyenin bulunduğu caddeden geçerdin hep Sahi mi? E neden seslenmezdin bana? Seslediğim zaman kılığımı görseydin belki de yanına gelmemi istemezdin Çalışırken kirli bir tulum giyeriz biz Aşk olsun Ben de içimden kızı ördüm hep Bir kere bile aramadı diye Ne kadar yakın arkadaştık Evet çocukluk günlerimi hiç unutmam bu yüzden Hatta kızdığım için nişan törenime çağırmadım seni <gülüyor> Ben sana kızmadığım için çağırmadan da geldim işte hep o iyi kalpli demirsin Hiç değişmemişsin Ne kadar kalabalık var değil mi? Annemin işi, gören de düğün sanacak Senin nişan töreni böyle olmalı elbette <gülüyor> Teşekkür ederim ama ben hoşlanmıyorum pek Küçüklüğümden beri seni böyle toplulukların arasında Kraliçe tacı giymiş olarak düşünürdüm hep Sahi mi? Ya da bütün kraliçeleri seni yüzünde canlandırırdım gözünde Hatırlar mısın? Binbir gece masalları anlatan bir Münire teyze vardı köşemizde Sahi, cumbalı evde değil mi? Nereden de aklına geldi şimdi o? Adını bile unutmuştum ben. O kadar güzel masallar anlatırdı ki ben hiç unutmadım. Mahallenin bütün çocuklarına çevresinde toplar tatlı tatlı dinletirdi. Evet, gürültülü oyunlar oynamayalım diye mahallede hasta biri vardı sanırım. <gülüyor> Unutmamışsın bak anlattığı masallarda atıllarmış. Hmm. Hepsinde de tıpkı sana benzeyen bir ay prenses ya da kraliçe vardı. <gülüyor> Bana benzeyen mi? <gülüyor> İlahi. Ağzının içine bakardık masal bitmesin diye. Dinlerken de ben de kendimi o masallardaki prensesi koruyan kahramanın yerine koyardım hep. Sahi mi? Tevekkeli ben biriyle kavgaya tutuşacak olsam hemen Hızır gibi yanımda bitiverirdim. Ne güzel günlerdi onlar. Kardeş gibi yakındık birbirimiz. Şimdi neden öyle değildi sanki? Şimdi şimdi başka. Başka mı? İşte değil. Ben kendimi hala o yaşlardaki gibi hissediyorum. Sen öyle hissetmiyor musun? İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra ister istemez yabancılaşırlar. Ya da böyle olması gerekir. Senin ve benim çevrelerimiz bile ayrı şimdi. Çevrelerimiz mi? Ne çıkar bundan? Hem çevre dediğin mi? Bizim arkadaşlık duygularımızı düzenleyen çevrelerimiz miydi sanki? Öyle değil mi? Münire teyzenin masallarındaki prensesi kanatlı atıyla koruyan üniformalı silahşör... ...bugün eli yüzü yağlı bir tornacı ustasından başka bir şey değil. Tornacı ustası mı? Kuzum ne demek o? Anlatsana biraz bana kötü bir iş mi yani <gülüyor> Senin anlayacağın pasaklı bir meslektir Tulum giyerek çalışılır Akşama kadar yüzüm gözüm demir tozu ve makine yağlarıyla simsiyah olur Pislikten tanınmazsın bile bazen <gülüyor> Ama hiç de öyle yağlarla uğraşan bir insan hali yok sende Her akşam yıkanır temizleniriz da. <gülüyor> ne tuhaf senin bir meslek sahibi olabileceğini bile düşünmemiştim şimdiye kadar Dedim ya İkimizi de kendi gözümle o çocukluk günlerimizdeki gibi görüyorum hep Ne güzel bir şey değil mi <gülüyor> Güzel ama gerçek değil Neyse ben artık gideyim Aa kalmayacak mısın Hayır sadece tebrik etmek için uğradım Bu kalabalığın içine giremem çünkü Aşk olsun biraz daha kal ne olursun Nişanlımla da tanıştırırım hem seni Nişanlınla mı beni sahiden onunla tanıştırmak istermiş? Tabii Tabi en yakın arkadaşımın kim olduğunu o da belki merak eder Tanışmak istemiyor musun yok Hayır şey ya, istemiyor değilim tabi İlkokuldayken birimiz hasta olursak ikimiz de okula gitmezdik hatırlıyor musun <gülüyor> Hatırlamaz olur muyum Öğretmenden azarlarda bu yüzden. Mesleğimi de söyleyecek misin ona? Evet. Neydi? Aa dur bakayım. Yağlı pis bir iş demiştin değil mi? İşte şey tornacı dersin yeter. Demek ki kalıyorsun. Beş on dakikada. Madem ki istiyorsun. Elbet. İyi ki geldin. Ne yapacağımı bilemiyordum ben de. Bir sürü tanımadığım insan. Sıkıntıdan patlayacaktım neredeyse. Hatta ağlamak bile geliyordu içimden. Sahi söylüyorsun? Peki ama neden? Bilmiyorum. Hiç böyle olmazdım. Annemin dediğine bakılırsa böyle günlerde insana bazen hüzün çökermiş. Belki de doğrudur. Saçma. Aksine neşeli olmalısın. Senin en mutlu günün çünkü bu. Hadi gül bakalım. Hadi, Hadi gül diyorum sana. Bak birinin gözleri yaşardı mı dayanamayacağımı bilirsin. Sen, sen mutlu olmalısın Nural. Üzüntü ve gözyaşı sana göre değil. <gülüyor> Biliyor musun? <gülüyor> Çocukken ikimizden birinin yüzü asık oldu mu... ...hemen birbirimizi güldürmek için şaklabanlıklar yapmaya başladık. Hiç dayanamazdık böyle şeye Sahi hadi sen de şaklabanlık yapsana Güldürsene beni hadi Başımı ayaklarımın arasına alıp acayip bir yaratık gibi Sana baş aşağı bakardım hatırlıyor musun <gülüyor> Hatırladım <gülüyor> İşte böyle Ne kadar somurtkan olsan dayanamaz gülerdim buna Hem de katıla katıla <gülüyor> İşte, <gülüyor> işte böyle neşeli olmalısın Üzgün yüz sana yakışmıyor Hele böyle bir günde Ne iyisin Demir Sen de, sen de çok iyisin Ama yüzün gülmeli hep Bazen rüyamda seni ağlarken görürdüm. Uyanıp da rüya olduğunu anladığım zaman ne kadar sevinirdim bir bilsin. Hüzünleneceğini hissettin ve bana haber ver. Daha birçok numaralarım var. <gülüyor> Sen hele beni bir de yüzüm gözüm yağ içinde çalışırken görsen... ...gözlerim delikten bakıyor gibi görünür hep. Sahi <gülüyor> mi? Görmek isterdim doğrusu. Görme, görme daha iyi. Belki de bu pis adamla mı arkadaşlık etmişim şimdiye kadar dersin. Saçma. Nişanlın nasıl? Neşeli biri mi bari? Bilmem. Bunu anlayacak kadar görüşmedik ki daha. Ama pek neşeli olduğunu sanmıyorum. Her şeye kızıyorum. Biraz sinirli. Sana karşı öyle değildir ama. Hayır bana kızmadı hiç. <gülüyor> Buna sevindim. Bununla beraber çabuk öfkelenen insanlar sevimli olur. Sonra öfkeler de sürüp gitmez. Hadi tanıştır beni onlara da gideyim artık. Gelmedi ki daha. Gelmedi mi? Evet onu bekliyoruz işte. Oysa şimdiye kadar yüzükler takılmış olmalıydı. Başına bir iş gelmiş olmasın? Kim bilir ama sanma. Hep gecikir böyle. İstersen nerelerde bulunabileceğini söyle, gidip araştırayım. Hayır hayır, gelir elbet. Hem kimsenin acelesi yok ki. Baksana herkes kendi havasında. Gecikildiğinin farkında bile değiller. Hı, sahiden öyle. Çeneye dalınca buraya neden geldiklerini bile unutmuşlardır. Neler de konuşurlar bilinmez. İşte bir grup da hemen arkamızda. Biraz çekilelim de bizi görmesinler. Kızın çeyisi de çeyisi. Evet. Saray eşyası gibi takım düzmüş. Sahi mi? Aa. Yatak odası lake. Açık mavi üstüne altın yaldızla işlemeli. Yemek odası da süt beyaz. Koltukları için aldıkları döşemeli. İnsanın gözlerini kamaştırıyor vallahi. Allah için çiğiz doğrusu. Olunca da böyle olmalı. Ya sandığı o sandığın içinde neler yok. Goblen işlemeli misafir odası takımlarını enstitülerde yaptırdılar. Yatak örtüsünü görmelisin, şaselerle bir örnek. Her birinin üstünde altın simden güller, nap böyle böyle. Ne zaman gördün kız? Aa, görmedim, anlattılar. Yarısı da palavradır. Nereden bulmuş Macide o kadar parayı? Zengin dayıdan haberin yok anlaşılan. Açmış kesenin ağzını adam senin anlayacağın. Hangisi? Şu cimri ihtiyar mı? Bakma cimriliğine. Bu kızı kraliçeler gibi gelin edeceksiniz. Öyle istiyorum diyormuş da başka bir şey edemiyormuş. E sorunu sayılır. Başka da kimi var? Damat yaşadı desene. Hem de nasıl? Dört katlı apartmandan da haberin yok. Dört katlı apartman mı? O da kimi? Ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun ayol. Dayının nişandan sonra kıza hediye ediyor. Sahibi mi söylüyorsun? Elbette. Eşya onun birinci katına düşünecek işte. Sana kim söyledi bunları? Macide. Tapu meselesi bile hazırlanmış. Hediye dediğinde böyle olmalı. <gülüyor> Annemin işleri bunlar. Ağzı durmaz ki hiç. Aslı yok mu? Var. Var ama bunu herkese yaymak neden sanki? Dayım duysa ne kadar kızar kim bilir. Böyle bir çeyizde de her anne övünmelidir ama. Hem kadınlar arasında bunları açıklamak adettir sanırım. Kınamamalısın onu. Kınamış değilim ama gene de hoşuma gitmiyor. Keşke şu apartman olmasıydı. Herkesin ağzında bu. Dayı seni çok seviyor anlaşılan e Öyle anlaşırız ki ben de onu çok severim Sevimli bir ihtiyar olsa gerek Hem de nasıl ama herkeste bir kusur bulduğu için Pek kimse hoşlanmaz ondan Yalnız benimle iyidir arası Kimseyle yüz yüze gelmemek için evinden hiç çıkmaz Hoş evine de kimseyi sokmaz ya Benden başka tabi iyi ki aklıma getirdim Seni onunla da tanıştırmak istiyordum Yok yok tanıştırma Neden? Belki benden de hoşlanmaz Hoşlanır hatta tanıyor bile Senden o kadar söz ettim ki Nurhan burada mısın? Buradayım anne Biraz misafirlerin içine karış yavrucum, hadi Anne bak kim var burada Bakalım tanıyabilecek misin Kim var? Beni belki de hatırlamayacaksınız Demir değil mi Hoş geldin Bravo doğrusu tanıyabileceğini hiç sanmıyordum Nural hadi yavrum dediğimi yap Böyle yabancı gibi bir kenara çekilmen yakışık almaz Onları ağırlamalısın senin misafirlerin Ama anneciğim sen gerekeni yapıyorsun ya işte Mantıksız konuşma rica ederim Annen haklı Nural Peki peki gitme sakın olur mu Olur ama ne garip huylar edindi bu kız. Sanki nişanlanacak olan o değil de ben. Elinden gelse saklanıp kimseye kendini göstermeyecek. Onu bağışlamalısınız. Bu gibi törenler herkese çekingenlik verir. Manasız. Oysa uçmalı. Yerimde duramam ben olsam. En mutlu günü onun. Haklısınız. Üstelik dünyanın en iyi delikanlısıyla nişanlanıyor. Buna çok sevindim. Ne kadar temiz bir kalbi vardır Nural'ın. Mutlu olmaya herkesten çok layık duru. Eksik olma. Eksik olma. Seni nişana davet edemedim kusura bakmazsın herhalde Görüyorsun ne kadar kalabalık Eski mahalleden kimseyi çağıramadım zaten Haklısınız bir hayli kalabalık burası Ben sadece ayaküstü Nural tebrik etmek için uğramıştım Hemen kaçacağım zaten Davetsiz geldiğimiz için özür dilerim Zarar yok istersen kalabilirsin Teşekkür ederim ama gitmek zorundayım Eh sen bilirsin halana benden selam söyle olur mu? E, halamı geçen yıl kaybettik Ah öyle mi? Vah vah hiç haberim olmadı yazık. Sen de yalnız kaldın desene. Severdim kendisini iyi bir kadıncağızdı. O da sizi çok severdi. Hele Nural hiç ağzından düşürmezdi. Siz bizim mahalleden ayrıldıktan sonra da unutmadı onu. Eh dünya işte. Herkesin sonu bu. Neyse ben misafirlerin yanına gideyim biraz. Sana güle güle. Madem gitmek istiyorsun. Evet sağ olun. Ee, Sabriye Hanım. Ah canım benimci, ah Sen misin canım benim Hoş geldin ayol Vallahi seni gözüm hep arıyor Ah canım benim Şşş küçük bey Küçük bey Beni mi çağırdınız Evet sizi tabi Gitmeyin sakın bekleyin biraz Kimsiniz siz Ben mi <gülüyor> İlahi sorulur mu bu da Kılığımdan belli değil mi kim oldu Şu kocaman kalabalığın içinde benden başka Şoset çorap giyen var mı Şoset çorabı böyle günlerde kimler giyer? Kimler? Hizmetçiler tabi <gülüyor> Şu kafamdaki bez kurdelanın da bu farkında değilsiniz Saçlarım dağılmasın diye tepeme kemer gibi bağladık Üstünde de kocaman bir fiyonk <gülüyor> O da güzel görünsün diye e Bu bağla bu şoset çorap Hizmetçilerin önemli günlerdeki kılığını tamamlar sizin anlayacağınız bir nevi merasim üniforması Merasim üniforması mı? <gülüyor> evet de Özel bir kıyafeti olmazsa hizmetçinin ne önemi kalır? Hizmetçi dediğin böyle günlerde buranın hizmetçini bir ev olduğunu belirtmekle görevlidir Bakın bu doğru Bunu belirtmeseydiniz bu evde bir hizmetçi bulunduğunu ben de bilmeyecektim hmm, Görgüsüzlük doğrusu Bizim hanımefendi belki de böyle şeyleri bilmediğiniz için sizden hoşlanmadı Benden hoşlanmadı mı? Bunu nasıl anladınız? <gülüyor> İlahi siz anlamadınız mı sanki? İkiniz konuşurken şuracıktaydım ben. Adeta gitmenizi ister gibi bir davranışı vardı. Bir insana Allah'a asmalık denmeden güle güle demenin anlamını bilmez misiniz siz? Hizmetçinin bu kadar anlayışlı olanı hiç rastlamamıştım doğrusu. Biraz kafam işler. Peki ama ben hanımefendinizle ilk defa karşılaşmıyorum ki. Beni çocukluğundan beri tanır o. Biliyorum. Eski mahalleden değil mi? Bundan biliyorsunuz. Küçük hanımla konuştuklarınızı duydum az önce. Demek bizi dinlediniz Dinlemek başka duymak başka. Şu paravanın arkasında işim vardı hmm, da. Anlaşılıyor anlaşılıyor. Sağ sola dinlemenin kötü bir olduğunu bilecek kadar da görünüyorsunuz üstelik. İlahi bunun kötülük neresinde? Gizli konuşmuyordunuz ki. Yoksa gizli mi konuşuyordunuz? Ne münasebeti? Doğrusu çocukluk günlerinizden söz ettiğiniz zaman benim de gözlerim yaşardı. <gülüyor> <gülüyor> Sahiden ağladı mı demin? Arkası dönüktü göremedi. Çocukluğundan beri duyguludur bu Biliyorum hem de öyle temiz kalplidir ki Size bir şey söyleyeyim mi Bu evde sadece onun hatırı için duruyorum zaten Bana bir kere beni seviyorsan gitme ne olur demişti O yüzden işte Ondan başka da kimseden hoşlanmıyorum Burada ne yalan söyleyeyim hmm, Oldu ki açık sözlüsünüz doğrusu Öyleyimdir. Böyle düşündüğünüzden hanımınızın haberi yok anlaşılan Haberi olsa da kovamaz ki Bu zamanda hizmetçi bulmak kolay mı hem neyse bizim hanımın sözlerine önem verip de gitmeye kalkmayın sakın. Peki ama neden? Küçük hanım sıkı sıkı tembih etti. Göz kulak ol ben gelmeden gitmesin diye de ondan. Dayısıyla tanıştıracakmış. Kendisine özür dilediğimi söyleyin. Başka bir gün gelirim belki. Olmaz. Olmaz mı? Anlayamadım. Küçük hanım ben gelinceye kadar beklet dedi. Sizin anlayacağınız üzerime bir görev aldım mı... ...ne bağısını olursa olsun yerine getirmek isterim. Bu da benim damarım. Hem beş dakika beklemekte çok şey kaybetmezsiniz ya. Peki peki peki dediğin olsun. Hizmetçinin böyle tehdit ede ne de ilk defa rastlıyorum. Beni başınıza nöbet beklemek zorunda bırakmazsınız herhalde. Beyi bulup büfecilerin geldiğini haber vermek zorundayım. Ha, ha işte o da dışarı çıkıyor. Merak etme işine bak sen. Beyefendi, beyefendi. Ne, ne var? Büfeyi nereye kuracağız? Büfeyi mi? Al bakalım bundan bana soruyorsun. E kime sorayım ya? Hanım, görüyorsun ki telaştayım. Damat gelmedi değil mi daha? Görmedim. E nerede kaldı peki? Büfe ile ilgilenemem şimdi, git hanımı bul da ona sor. Baş üstüne. Kerim, <gülüyor> Kerim neredesin ayol? Herkes seni soruyor. Buradayım, Ayşe de seni arıyor. Ah, doğrusu şahane bir nişan töreni diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şu kalabalığa bak ayol, dost, düşman, hepsi burada. Birçokları da gözleriyle yiyecekler beni biliyor musun? açlıktan tabii. Aman yarabbim bir yerime bir şey olmasa bari. Hepsinin gözü bende. Bunların gözü göz değildir ha. Bu ama neler çalındı biliyor musun? Neler. Meğer bizim kıza kim talipmiş biliyor musun? Ayol de beni. Canım şimdi benim aklım başka şeyde. Damat gecikti. Manifaturacılar. Büyük oğullarını isteyeceklermiş az kalsın Nuralı. Ne dersin bu işe? Uygundur derim. Uygun mu? Ayol Hı? sapıttı mı sen? Allah Hı. yazdı işte bozsun. Olan doktor çıksaydı neyse. İlahi kerim. Kızının geleceğine karşı bu kadar mı ilgisizsin? Bana bir şey sorma hanım. Şimdi kafa yoracak durumda değilim. Ben gidiyorum. Aa, nereye gidiyorsun? <gülüyor> Hay Allah gitti. Kimse ne yaptığını bilmiyor vallahi. Hanfendi, Hanfendi. <gülüyor> deminden beri sizi arıyorum. Ne var? Pastacılar geldi. Büfi nereye kuracağız diyorlar. <gülüyor> Büfi mi? Bunu bana mı soruyorsun? Kime sorayım ya? Şu kalabalığa bakın. Masa koyacak yer kalmadı. <gülüyor> Nişan dediğim böyle olur. Bundan önce çalıştığın yerlerde gördün mü bu kadar davetli? Onu bırakın da şimdi büfeye bir çare bulun. Beni meşgul etme şimdi. Ha, i̇şte damat geliyor. Söyle ha. o ilgilensin bu işle. İçeri gidiyorum ben. Damat mı? Sahi mi? <gülüyor> Beyefendiye müjde vermeli. Ee, e, küçük bey. Aaa duymuyor bile. Damat bey. Ne var bana mı seslendin? Evet. Aaa neden gizleniyorsunuz? Şşş yavaş konuş. gibi bağırma ne istiyorsun? Hanımefendi, büfe işini size havale etti de. Büfe mi? Ne büfesi? Neler saçmalıyorsun sen? Nerede onlar? Hepsi de içeride. Kulağını aç iyiydin şimdi. Beni karakoldan polisten arayan olursa, ha? burada öyle biri yok dersin, eee? anladın mı? Karakoldan mı dediniz? Ha, neden arayacaklar? Neden arayacaklarmış? Şimdi hizmetçilere hesap vereceğiz? Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma diyen oluyor mu sana bu evde? Affedersiniz. Bu kalabalık ne böyle? Düğün falan mı var? Aa, Nişan. Bugün yüzükleriniz takılıyor ya. Aman yarabbi bu kadar divane bunun için mi toplandı buraya Allah kahretsin. Elbette bunun için. Kayınvalide olacak görüsünsün işidir bu muhakkak. Şuraya bak bir sürü yüzük ve kariyi toplamış. Ben nişanlanıyorsam bunlara ne sanki? Nişanlanacağınız küçük hanım sizin gibi düşünmez sanırım. Sahimi nereden biliyorsunuz acaba? Bütün genç kızlar böyle törenlere önem verirler de ondan. Bak şu işe bu genç kızların içinde sen de varsın tabii. Tabii. Hizmetçi olmasaydın psikolog olacak mısın meğer? Ama sen gene de bu sivri aklını kendine sakla. Bu budalaların içinde şu zengin dayı da var mı? Herhalde vardır. O takacakmış yüzükleri. Ne merasim, ne merasim. Yüzük takmak da marifet sanki. Anlattıklarına göre bunağın biriymiş. İstelik cimri olduğunu da söylüyorlar. Sakın şu apartman valide bir dalavere olmasın. Bu olur olur. Ben nelerli gördüm çünkü. Kızım baksana, senin kulağın deliktir, bilirsin. Bana oyun oynamıyorlar ya. Sanmıyorum. Sanmıyormuş, lafa bak. Sana düşünceni soran mı oldu? Bildiğini söyle yeter. Bildiğime göre sanmıyorum dedim. Bildiğine göre sanmıyormuş. Ne saçma laf. Ben de suçla seni adam yerine koyup konuşuyorum. Neyse, bırakalım şimdi bunları. Sen bana tenha bir oda göster bakalım. Ya, affedersiniz, polisler niçin gizlenmek istediğinizi sorabilir miyim? Ha, elbette soracaksın. Öğrenemezsen <gülüyor> ölürsün çünkü. Herifin biriyle hırlaştık. rahatladı mı şimdi? Hey, sahi mi söylüyorsun? Hayır, yalan. Sana ne oluyor? ...yoksa gene patakladınız mı adamı? İstersen pataklarım da. Damarıma basarlarsa tabii. Da tam gününü seçmişsiniz doğrusu. Al bir saçma lafta. Adam pataklamanın belli günü mü olurmuş? Hadi hadi bırak da yol göster. Orta kapıyı kapat kimse görmesin şimdilik. Şu budala karıların arasında... ...parmağımı bunağın birine uzatıp... ...nişan yüzüğü taktıracağım demek. İşkence. Bu karıların hepsini birer birer... enselerinden tutup caddenin ortasına fırlatmalı bence. Hmm, e, bir şey sormama izin verir misiniz? Verelim bakalım. E ee, herifle yani herif dediğiniz adamla neden dalaştınız? Ha bekliyordum bu soruyu sormanı. Şimdiye kadar nasıl çatlamadan sabredebildiğin şaşıyordum zaten. Senin gibi herkesin işine burnu sokan biriydi de ondan. Anladın mı küçük hanım? Hmm. Anladıysan ayağını denk al. Hadi bakalım yalla. Bil Hı. söyle bizimkilere benim geldiğimi. Şu iş bir an önce olsun bitsin anladın mı? Beyefendi geliyor işte kendiniz söyleyin. Kayınpeder mi? Sinir. Gene ne pozlar takınacak kimdir karşımda. Ee ne yapalım nikaha kadar çekeceğiz bunu. Allah kahretsin. Ayşe, Ayşe damat gelmiş diyorlar doğru mu? Evet işte içeri giren oydu. Ödüm koptu geçecek diye. Biziyle kapışmış onun için geç kalmış. Sahi mi? Hay Allah. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Saygılarımı sunarım efendim. Doğrusu bana hep iyi heyecan çektirdiniz Neden? Yani. Ee nedeni var mı? Misabirden gelir, bir saat oldu. Acele etmişler efendim. Siz mi çağırdınız bu kadarken hiç de lüzum yoktu. Belki haklısınız ama demek istediğim şu ki hani Biraz geciktiğinizi kabul etmelisiniz sizde Elimde olmayan nedenler yüzünden Biriyle kavga mı ettiniz gene yoksa Kavga mı? Nereden duydunuz? <gülüyor> Öyle ya Yıldırım telegrafından daha hızlı çalışan bizbetçiniz olduğunu unutuyordum Ama böyle bir günde kavga etmenizde pek yakışık almaz doğrusu yani bir baba olarak şunu söylemek isterim Bakın ki... Bakın suç bende değildi. Lan yani eminim fakat ben haklı da olsam... ...başkasına el kaldırmaktan her zaman çekinmişimdir. El kaldıran kim canım? Boş öyle bir şeye teşebbüs etseydi karşılığını ikimiz de görürdü ya... Az dalaşı yaptık sadece. Belki biraz hakaret de vardır içinde tabii. İş karakola aksettiyse bunun için aksetmiştir. Karakola mı? Sahi mi söylüyorsunuz? Kesin olarak bilmiyorum ama sanırım ki şikayette bulunmuştur. Ama korkmayın yakalanmadığıma göre önemi yok. Yani bu kadar haşin olmanız beni korkutuyor doğrusu. Kızınıza karşı böyle davranmayacağımı tahmin edersiniz sanırım değil mi? Ama ortada ciddi bir neden yokken başkalarına çatmanız da hoş bir şey değil. Ne biliyorsunuz ciddi bir neden olmadığını? Herifin biri trende tam karşınıza oturup... ...bu oyuna suratınıza bakarsa buna kızmaz mısınız? Ay nedeni bu mu? Başlangıcı bu tabii. Bakmayın suratıma dedim. Senin suratına bakan yok pencereden dışarı bakıyorum ben dedi. E belki de öyledi. E, öyle bile olsa sinirin bozuldu bir kere. Dışarıya da baksa yüzüme bakıyor gibi geldi hep bana. Allah. Bana bakmadığınızı ispat etmek istiyorsanız yerinizi değiştirin dedim. Ne dese beğenirsiniz. Hı. Neden değiştirecekmişim? Rahatsız oluyorsan kendin değiştir demez mi? Ha bak işte o zaman tepem e, Öyle yapsaydınız keşke. Neden ben yapacakmışım? Sonradan gelen o. Suratıma da o. Yol boyunca tartışma büyüdü. Ben ona saygısız dedim. O bana züppe dedi. O zaman çilede çıktım. Açtım ağzımı yumdum gözümü. Sıra çeşitli hayvan isimlerine gelince, bu sefer de herif çileden çıktı. Treni durdurmaya kadar vardı iş. Baktım polis molis çağırıyor, anladım ki iş kötü. Bir yolunu bulup verdim oldu bitti. Allah Allah. Görüyorsunuz ki okkanın altına kolay kolay girmiyorum. Evet, öyle görünüyor. Her neyse, ne diyecektim? Ee, şu yüzükleri bir an önce takalım isterseniz, he? ben hazırım. Aman takalım ne olacaksa olsun başımız derde girmeden. <gülüyor> Hay Allah, tut aşağıya haber vereyim ben. Değiştir bu, yarın bir polis yakalasıydı. Halimiz ne oldu, az kalsın nişan burnumuzdan gelecekmiş. Ah, ah. Hanım, hanım, seni arıyorum deminden beri. Buradayım, buradayım. Ben de seni arıyorum bey. Büfeye yer buldun mu? bilmiyorum şimdi. Onu bırak şimdi sen. Şu yüzükler takılsın artık. Vakittir sanırım. Elbette. Ama dayım gelmedi ki daha. O takacak yüzükleri. Hay Allah. Şimdi onun bekleyeceğiz? Yani bir düzensizliktir gidiyor. Dur bakayım dur. Kapıda bastonunu sağa sola sallayarak konuşan o değil mi? Ha Ta kendisi gelmiş işte. Tamam, tamam. Sen onu içeri al. Hadi ben hazırlık yapayım. Hayır, hayır. Sen de gel. Yalnız karşılarsam öyle sorular yağdırır ki şimdi ne cevap vereceğimi bilemem azarlar beni. Aman Kerim ne kadar da korkaksın. Dayım bu bilmez miyim ben? Dayıcım hoş geldin. Hoş geldiniz dayı bey. Kim bunlar? Aa, a -a, benim ben yeğenin Macide. Senin ne zaman adam olacağını çok merak ediyorum doğrusu. Çekilin bakayım yolumdan. Ben kız için geldim zaten nerede o? Aşk olsun. Yine ne oldu dayı öfkelenmişsin Ne mi oldu on dakikadır şu kapının önündeyim haberiniz var mı Yanlış geldiğimi sanıp geri dönüyordum az kalsın İlahi dayı çıkışmak için de bir neden bulursun illa Kapıda olduğunu nereden bile? <gülüyor> Öyle ya beklemiyorduk deseniz ya bari Kız nerede kız Gözlerimi iyi seçmiyor Burada mı o? Nural içeride nasıl da aklına gelir böyle şeyler Bastonunu ver bana da koluma gir Bu kolunuzu da bana verin dayı bey Semez çekilin yanımdan bir buçuk saatlik yolu tek başıma gelmişim Buradan içeride kendim girebilirim herhalde Yine sinirleri üstünde Ne huysuz adam Demedim mi ben sana Allah vere de bir huysuzluk çıkartması e, Nereye oturacağım e, Böyle gel dayı Seni bu yana alalım Yüzükler de burada takılacak zaten Yüzükler mi? Hı. Önce getirin bakayım şu damadı bir göreyim Sizin bulduğunuzdan da iyi geleceğini pek sanmam ya ah, İlahi dayı Beğenmezsem takmam yüzükleri Bunu da böylece bilin ne, Sen otur şuraya hiç beğenmez olur musun? İpek gibi delikanlı. Görünce bayılacaksın. Ya, tam Nural'a uygun. Birbirleri için yaratılmışlar sanki. Kız da memnun mu? Aa, elbette. Nerede o? Çağırın bakayım bana. Şimdi gelir. Onun beğenmesi de bir şey ifade etmez ya. Ne bilsin yavrucak? İnsanları seçebilecek yaşta bile değil daha. Bu işin sorumluluğu ikinizin omuzunda. Haberiniz var mı? Ah, elbette. Elbetteymiş. Kendinizi adamdan sayıp... Karşıma geçerek sorumluluktan söz etmenize de ne demeli bilmem ki. Kız bedbahtı olursa iki elim yakanızdadır onu da bilinler. İlahi dayı annesiyim her şeyden önce. Ben de babası Babasım. <gülüyor> Sana şam babası demek daha doğru olur. Söyle bakayım damat hakkında ne gibi soruşturmalar yaptın? Ben mi? He, şey... Ben gereken soruşturmayı yaptım hiç merak etme. Bir kere inşaat mühendisi iyi bir geleceği var Onu duyduk Sonra kendisi soylu bir aileden Göreceksin ya yüzünden de belli Onu çok seveceksin dayı Huyu ahlakı da öyle iyi ki Günümüzde her gence güvenilemeyeceğini de aklınızdan çıkarmayın Aman dayı sen de öteden beri gençlere güvenemezsin İyi bir aile terbiyesi görmüş olanı parmakla gösterilecek kadar az da ondan Birçoğu üstahvet terbiyesiz Az önce bir tanesiyle gırtlak gırtlağa geliyordum trende. Yaşlı olmasıydım ona haddini bildirecektim ama yazık ki polis çağırdığımı görünce kaçtı. Tevekkeli öfkeli geldin dayı. Bir şey olduğunu anlamıştım ben zaten. Sen de ne diye önüne gelenle tartışırsın anlamam. Ne diye mi tartışırım? İhtiyar keçi dedi bana. Asahi mi? <gülüyor> Terbiyesizin biriymiş doğrusu. İhtiyar keçi mi dedi? Trende mi oldu bu tartışma? Karşımda oturuyordum ben de bu Suratına bakıyormuşum güya. ya. Nasıl suratına mı? Sahimi söylüyorsunuz. Aa, ne oluyorsun Kerim? Suratına bakmaz mı insan karşısındaki? Hayır bakar tabii, elbette bakar. Ya, onu demek istemiyorum ben. E, demek tartışmanızın nedeni buydu ha? ha? Ne saçma? Bunun üzerine ben de ona züppe dedim. Hak etmiş. o kadarla kalamadı tabii. Aa, nereden biliyorsun? E yani tartışma başladı mı artık... ...sürer gider demek istiyorum. Öyle oldu. O da bana koca bunak dedi. Aman ne küstahlık. Ben de altında kalmadım tabii. Kaldırım serisi diye bağırdım. Böylece iş büyüdü. Yakasını bırakmamalıydım. E yazık ki kaçırdım elimden. Yoksa istasyonda polis vardı ardından koştular ama... Yakalayamadılar tabii. Ne oluyorsun Kerim? Bir tuhaflığım var. Ha hayır yani yakalayamazlar tabii. Kerim koşucuydu. Durmuştur filan yani. Ee, hanım... Hanım korkunç çok korkunç Ne var ayol korkunç olan ne Gel benden gel gel burada konuşamayız işler çatallaştı Hı? Anne dayım gelmiş öyle mi İşte burada gel o da seni sorup duruyor Biz yukarı çıkıyoruz biraz Dayı Seni gidi küçük düzen bas seni Beni aramak aklına geldi demek sonunda Dayım benim gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Yalan söylemeyi de becerebilse bari Başında kavak yerleri eserken, böyle bir günde benim gibi huysuz bir ihtiyarı bekledin öyle mi? <gülüyor> Hadi oradan, kim inanır buna? İstediğin kadar sitem et. Dayıcığım, bekle bir dakika geliyoruz. Nereye gidiyorsundur bakalım gitme, sana soracaklarım var. Bir arkadaşımla tanıştıracağım seni. Nişanlın mı? Elbette tanıştıracaksın. Yalnız önce soracaklarıma cevap ver bakayım ondan sonra. Nişanlım değil canım. Hani sana söyler dururdum ya Demir adında bir arkadaşım vardı ha. O burada işte gidecekti ama Seninle tanıştırmak için zorla koydum. Gör bak ne kadar seveceksin Götür bakalım Burada bekle olur mu ha, ha. Küçük hanım Küçük hanım bir dakika Ne var Ayşe Dur şimdi işim var Demir'i bulacağım Anneniz acele görmek istiyor sizi Şimdi göremem birazdan Demir arka salonda değil mi? Evet ama daha önce annenizi görmelisiniz Öyle sanıyorum ki çok önemli bir iş için Annemin hiçbir işi önemsiz değildir ki Nerede? Arka odada Babanızla nişanlınız da oradalar Peki gidiyorum şimdi sen Demir'i bul ne olur gitmemiştir inşallah Beklesin beni Olur olur gitmedi biliyorum Efendim anne beni mi istedin? Gel kızım gel. Neden hepiniz buradasınız bir şey mi oldu yoksa? Evet başımıza geleni sorma. Öyle bir çıkmazın içindeyiz ki ne yapacağımızı şaşırdık kaldık of. senin anlayacağım Ne oldu? Dayınla görüştün mü? Evet yanından geliyorum. Trende biriyle çatıştığından söz ettim sana? Hayır. Çatışmış çatışmış. Hem de ne çatışma iş polise bile aksetmiş. Peki ama ne çıkar bundan? Madem ki şimdi burada. Elbette bir şey çıkmazdı. Çatıştığı kimse nişanlın olmasaydı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Sahi mi söylüyorsunuz? Kendisi biliyor mu bunu? Bilmiyor tabii. Ne bileyim onun dayınız olduğunu tanımıyordum ki. Doğrusu güç bir durum. Sus sus kan beynimiz zorluyor. Ne yapacağız şimdi? Demek karakolluk olacak kadar iş büyüdü. Öfke ile kalkan zararla oturur demez miyim hep? E, bu işte benim suçum olmadığını söylemiştim. Onu bırakın şimdi. Bir çare bulmak zorundayız. Durumu anlarsa ortalık birbirine girer. Bir durumu gizlemeye de imkan yok. Ay, aklım duracak. Aşağısı tıklım tıklım dolu. Herkes nişan törenini bekliyor. Peki bir mazeret gösterip törenin bugün geri kaldığını bildirsek. Kevin çıldırdın mı sen? Ancak beni öldürdükten sonra böyle bir şey yapabilirsiniz. Allah Allah. Bugün yüzükleri takmak zorundayız. Peki ama kim takacak? Dayına bunu yaptırmak imkansız. Elbette imkansız. Hayır. Ay yarabbim ne yapacağız? Bir şeyler söyleyeyim bir çare bulun. O <gülüyor> kestirme yol gidip ona gerçeği anlatmak. Evet bence de öyle. Affeder mi dersiniz? İmkanı yok. Bu ihtimal aklınızdan çıkarın bir defa. İlk iş olarak bu nişandan vazgeçilmesini isteyecektir. E ne yapalım biz de vazgeçmekle yedin de olmadığımızı söyleriz. Ana baba olarak bunda direnmek hakkımızdır sanırım. Onun isteğine karşı gelerek mi yani? E başka çaremiz yok sanırım. Deli olma Kerim bunu başarsak bile... ...sonunda ne olacağını düşünemiyorsun anlaşılan. O zaman bütün bu masraflar nasıl karşılanacak? Sonra onun isteğine karşı gelerek bu işi yaparsak... ...çocuklara vaat ettiği apartmanı verir mi sanıyorsun? Ya. Vermez mi dersiniz? Elbette vermez. Onu da aklımızdan ya. çıkartmak zorundayız. Ya. Zaten varını yoğun hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyordu. Öyleyse durumu ondan gizlemek zorundayız. Bu da imkansız. Yüzüğü kendisi takacak çünkü. E nişanı erteleriz. İlla bugün yapılacak diye apartmandan vaz mı geçeceğiz yani? Yok. Ya, olacak iş değil bu. Nişanı ilerideki bir güne bırakmaktan başka çare yok bence. O zamana kadar benim yüzümü unutur. Trendeki olayı da kolayca inkar edebilirim. Doğru öfkesi geçince belki affeder. Nişanı başka bir güne bırakma aklınızdan çıkarın. Böyle bir şey yaparsak dünyaya alay konusu oluruz anlıyor musunuz? Hayır hayır düşünmek bile istemiyorum bunu. Nişan bugün yapılmalı. Bu imkansız gibi geliyor bana anne. Fikret Bey apartmandan vazgeçmek niyetinde değil baksana. Direttiğine göre. E, Diretmekte de, de haklıyım sanırım. Sizin için bu apartman o kadar önemli demek. Elbette önemli sokakta oturacak değiliz ya. E, doğru söylüyor. Bence hiç de sanıldığı kadar önemli değil. Dayın vermesiydi ne olacaktı? Kendilerine düğün hediyesi olarak apartman verilmeyenler sokakta mı oturuyor? Aman saçmalama bir. Partişmeyi bırakın da ne yapacağız onu düşünün. Doğru. Boşuna vakit geçiriyoruz. Elalim ne demez. Çabuk olun bir karara varın. Hadi. Kim o? Benim efendim. Girebilir miyim? Gir. Ne var Ayşe? Küçük hanım. Demir Bey gidiyor. Sırası mı şimdi ha. bunun? Ne münasebetsiz kız yarabbim. Ee, kendisi burada işte. Özür dilerim Nural. İzin verirsen artık gitmek zorundayım. Nasıl oluyor? Hani dayınla tanıştıracaktım seni? Bekle biraz ne olur. Dayınla mı tanıştıracaktın? Kimi? Demir mi? Ben de isterdim tanışmayı ama sanırım ki vaktim olmayacak. Aşk olsun. Benim nişanlıla tanıştıracaktın. Sağ affedersin. E, nişanlım Fikret Bey, arkadaşım Demir. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Nurhan'la çocukluğumuz beraber geçti. Çok iyi arkadaştık. Bu yüzden onu iyi tanırım. Yani e, demek istiyorum ki mutlu olmaya layıktır çok. İkinizi de tebrik ederim. Dayınla başka zaman tanıştırırsın beni olmaz mı? Şimdi sırası değil. İsterseniz ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hoşça kalın. Çocuklar, durun bakayım. Aklıma Hı? bir şey geldi. Yok. Gitme dur. Ben mi? Evet evet. Ah, pekala olabilir. Ne Neden canım? olmasın? Ne var anne? Demir, sen Nuralı seversin değil mi? Bunu bilirsin insanlar. Ona bir iyilik yapmanı istersem yapar mısın? O i̇yilik mi? Elimden gelebilecek bir şeyse elbette. Pekala gelebilecek bir şey canım. Gel şöyle gel. Ne <gülüyor> Ne yapmak istiyorsun anne? Nasıl olsa Fikret Bey'i kimse tanımıyor henüz. Yüzükler takılırken demir onun yerine geçebilir pekala. E? Demiri de kimse tanımaz çünkü. Ne dersin bu işe? Allah Allah. O zaman dayının da hiçbir şeyden haberi olmaz. Bak bu fena fikir değil yani. Peki anlamazlar mı dersiniz? Kim anlayacak? Nişan takılsın sonrası kolay. Hem yüzleriniz de benziyor biraz. Dayım yüzüğü kime taktığını iki gün geçince unutur bile. Hem gözleri o kadar iyi seçmez. Saçma olmaz öyle şey. Neden olmazmış? Hayır hayır ben razı değilim. Bu hiç de olmayacak bir şey değil kızım. Yeter ki Demir Bey ricamızı kabul etsin, benim aklım yatıyor. Doğrusunu isterseniz ne yapmak istediğinizi anlayamadım. Seni kötü bir düzene alet olarak kullanmak istiyorlar açıkçası. Hayır, hayır bunu yapamazsınız. Bana anlatır mısınız lütfen? Dinle yavrum, Fikret ile bizim dayının bugün karşı karşıya gelmemeleri lazım. Yoksa iş bozulur, senin anlayacağın trende birbirlerini tanımadan kavga etmişler. Oysa ki yüzükleri dayıya taktırmak zorundayız. Hmm, anlıyorum. Bir hiç iş yüzünden işin bozulmasını ancak sen önleyebilirsin. Nural'ın mutluluğunu işten isteyen bir kimse olduğunu bildiğim için teklif ediyorum bunu. Bizi kırmazsın diye düşündüm. Yanılıyor muyum yoksa? Nural'ın mutluluğu buna bağlı ise kabul ederim tabii. Hayır senden böyle bir şey isteme hakkım yok. Dayıma gidip gerçeği anlatacağım ve davetlilerden özür dileyeceğim işte o kadar. Eğer bunu yaparsan öldürürüm kendimi. Ya, o delirdiniz mi siz? İnatçılık etmeye hakkın yok Nural. Bunu kabul etmek zorundasın. Peki ama nasıl olur? Ben seni iyi tanırım Demir. Böyle bir sahtekarlığı göz alamazsın sen. Senin için olursa alırım. Daha ilk günden mutluluğuna gölge düşmesine razı olur muyum sanıyorsun? Hatta sana yararlı olabilmek fırsatını verdiği için seve seve yaparım. Sahi söylüyoruz. Tabii. Evet. Dayınla beni tanıştırmak istemiyor muydun? Ha Demir olarak tanışmışım. Ha Fikret Bey olarak. Bir taşla iki kuş vurmuş oluruz fena Demek kabul ediyorsun. Evet. Öyleyse hemen hazırlanın. Hanım sen koş, dayıya haber ver. Birazdan inecek çocuklar. İşte bak her şey <gülüyor> halledildi. Şimdi şimdi. Zaten her şey hazır. Aman ya Rabbi! Ölecektim az kalsın vallahi. Takıyor. Oh, çok şükür. Kazasız belasız atlattık desene. De, oğlanı tanıyan biri çıkacak diye ödüm koptu. Ah, kalbim nasıl çarpıyor. Artık çarpmasın, işler yolunda gidiyor. Dayı bey de titrek sesiyle amman utuk çekti <gülüyor> ha. Sus, sus, uzattı da uzattı. Tevekkeli yüzükleri ben takacağım diye diretip duruyordu, hevesi varmış meğer. Gerçeği bilse durum ne olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Toplantıyı mümkün olduğu kadar erken dağıtmaya bakmalıyız şimdi. ...bu çocuğun nişanlı pozunda fazla görünmesi doğru değil. Ha, öyle haklısın, haklısın. Ha, sen büfeye bir göz at. Hazırsa bir yandan çağırın. Hı, olur, Ben olur. dayımın yanına gidiyorum. Olur, olur. Ah, dayı yoruldun değil mi? Ama doğrusu değildi. Ne kadar da güzel konuştun. Nişan yüzüğü dediğim böyle takılmalı. Damat hoşuma gitti. Sen mi buldun onu? Şey... Beğendiğine memnun oldum Eğer sahiden sen bulduysan Ömründe ilk defa iyi bir iş yapmış sayılsın <gülüyor> İlahi dayı Bana takılmadan da yapamazsın Şey ne diyecektim Terbiyeli diyecek, efendi Sonra oldukça da yakışıklı Burada rahat değilsin Dur içeride bir yere oturtayım seni İstemem istemem rahatım burada İyi terbiye görmüş birine benziyor öyle değil mi? Aile evladı olduğu belli. evet elbette, elbette şey tabii pastanı buraya mı getirsinler yoksa büfeye gidebilir misin dayı? Kız da adeta tutkun ona bakışlarından öyle hissettim ne dersin? Bilmem şey belki de cevap vermedin dayı. Niye? Pastanı buraya getirsinler mi dedim. Bir şey yiyecek değilim ben. Sen şöyle yaklaş bakayım bana. Diyorum ki bunların düğününü pek geciktirmemeli. Oh, bunlar düşünmek için henüz erken dayı. Daha yüzükler yeni takıldı. Az da düşünmeye lüzum yok. Onların da isteği budur herhalde. Öyle olunca niye beklemeli? Şuraya bak. Şuraya bak bir kere. Birbirleri için yaratılmışlar sanki. Hemen yarın bana gelsinler konuşacağım onlarla. Aa, acele ne dayı? Şeyi bana kalırsa burada rahat edemeyeceksin. Hadi içeri alayım seni. İstemem, istemem dedim ya canım istemem. Onları seyretmek istiyorum Birbirlerine bakarken Gözlerinde yanan parıltıyı fark ediyor musun Ha madide <gülüyor> Nasıl da mutlular <gülüyor> Öyle mi Ben pek farkında değilim O kadar da doğru değil canım Henüz nişanlılar Hem de birkaç dakikalık Yeğenim Sinan, Kafanın içinde neler döndüğünü Hiçbir zaman anlayamadım Az önce bu çocuğa sonsuz güvenin olduğunu söylüyordun. Aa, elbette var ama demek istiyorum ki e ne de olsa huyunu suyunu iyice evet. anlayabilmemiz için biraz daha vakit lazım. Benim görür görmez bu gencin notunu verdim. İşi uzatmak için hiçbir sebep yok bence. Onlara vaat ettiğim apartmanın tapu işlemini yarın yaptıracağım. Onlara mı? Evet. Bu bir düğün hediyesi olduğuna göre ikisinin adına yapmayı daha uygun buldum. Bu gence güvenimizi göstermiş oluruz böylece Dayı delirdin mi sen? Güvenim bu kadar da fazla Nural'ın üstüne yapmalısın Sen karışma ben yaptığımı bilirim Ay saçma bu iş için hiç olmazsa nikahın olup bitmesini beklemedik Şerefli bir insana hediye şartla verilmez Dedim ya ona güvenimi göstermeliyim Doğrusu inatçılığına diyecek yok dayı Benim işlerime burnunu sokma Peki peki kızma bunları sonra konuşuruz gene tersliği üstünde Nerede kız? Onu bul bakayım bana Nural, Nural, bak dayın seni istiyor. Geliyorum anne. Dayı mı istiyor dedim. Evet, onu biraz. Ne aksi ihtiyar, ya Rabbi. Efendim dayı? Nereye kaçtın öyle hemen? Şöyle yanıma otur bakayım. Nişanlını çok beğendim. Nerede o? Bilmiyorum dayı, belki dışarıdadır. Dışarıda mı? Ne işi var sanki dışarıda? Artık yan yana olmalısınız hep öyle değil mi? Ee, neden bir şey söylemiyorsun? Ne söyleyeyim dayı? Gelir elbet şimdi. Aklıma geldi. Sen az önce bana bir arkadaşını tanıtacağından söz etmiştin. Evet. Ee, hani nerede? Getir de tanışalım bakalım. Gitti dayı. Gitti mi? Nereye? Bilmiyorum. Bu da ne demek? Benimle tanışmak istediğini söylemiştin ya... Yoksa suratımı görünce vaz mı geçti küçük bey? Saygısızın biri desene. Onun hakkında böyle düşünme dayı. Dünyanın en iyi insanı bu. Öyle olsaydı benimle tanıştırmayı bu kadar istediğin halde seni kırmazdı. O beni hiçbir zaman kırmadı. Yüzüme baksana bakayım. Bak bak bak bak. Kaldır şu başını. Kaldır bakayım. Aa, o Ağlıyorsun sen. Kim bu genç? Merak etmeye başladım. Bir arkadaşım dedim ya. Demek bir arkadaşı. Bunun nasıl bir arkadaşlık olduğunu anlat bakayım bana. Yoksa kavga mı ettiniz? Hı? Hiçbir zaman kavga etmez odayı. Hele benimle. Aksine bir şey üzüleceğim diye ödü kopar. Benim mutlu olmam için yapmayacağı tek şey yoktur. Aksa, buna rağmen en mutlu gününde çekip gitti öyle mi? <gülüyor> ya bunun bir sebebi olsa gerek. Yoksa bu yüzden bağlıyorsun. Neden ağladığımı bilmiyorum dayı. Ben sana söyleyeyim istersen. Sen bu genci seviyorsun. Hmm? <gülüyor> Cevap vermediğine göre yanılmıyorum değil mi? Bilmiyorum. Evet demektir bu. Mesele başkaymış de sana. Peki ama hani benden bir şey saklamayacaktın sen? Affedersin dayı. Öyle olduğunu bile bile başkasıyla nişanlanmaktan da çekinmedin üstelik öyle mi? Dayı ne olur bana bir şey sorma artık Demin nişan yüzüğünü taktığım gençle istemeye istemeye evlenecektin demek Buna şimdi cevap veremem Vereceksin vereceksin bana karşı mı geliyorsun yoksa Dayı yalvarırım sana her şeyi anlatacağım ama şimdi değil ne olursun ısrar etme Ya şimdi anlatmanı istiyorum A Anlatırsan beni affetmeyeceksin belki de ama suç benim değil zorladılar ...başka türlü yapamazdım. Ya Demek ortada bir suç var. Anlat bakayım çabuk. Gürültü çıkarmayacağına söz ver önce. Söz veriyorum. Bütün ev halkı seni aldattık dayı. Sahi mi? Nasıl aldattınız bakayım? Sana yalan söyledik. Az önce yüzüğü nişanlımla ilgisi olmayan... ...birinin parmağına geçirdim. <gülüyor> Kim? Ben mi? <gülüyor> halt etmişsin sen onu. <gülüyor> ben yaptığımı bilirim. Anlamıyorsun dayı. Nişanlım diye sana başka birini tanıtmak zorunda bırakıldım. Sen bu gençle nişanlanmak istemiyor muydun? Öyle değil dayı mesele başka. Mesele başkaymış. Sana uygun görmesiydim yüzüğü parmağına geçirir miydim sanıyorsun onun? <gülüyor> Peki ama bu genci tanımıyorsun bile dayı. Kim demiş? Öyle şuna bak. Ufacık kafasıyla beni uyarmaya kalkacak neredeyse. Yaklaştır bakayım şu kulağını. Yüzükleri takarken isim açıklamaktan kaçındığımı fark etmedin mi? Neden kaçındın dayı? Adının demir olduğunu açıklamam doğru olmazdı da ondan. Aa sen bunu biliyor muydun? Sizi gidi düzenbazlar sizi. Aklınızca beni aldattığınızı sanıyordunuz ha? <gülüyor> Bakalım anan bunun hesabını nasıl verecek bana? Peki ama nasıl öğrendin bunu? Şu sizin hizmetçi yüzükler takılmadan önce gelip her şeyi bir bir anlattı bana. Ayşe mi? Adı Ayşe mi bilmiyorum ama şeytanın ta kendisi o kız. Evin içinde olup bitenlerin hepsinden haberi var. Seni çok sevdiğini de sanıyorum. <gülüyor> Sever. Kulağıma yaklaşıp bu aptallar birbirlerini ölesiye seviyorlar da haberleri yok dedi. <gülüyor> ya Yüzükleri geçirirken gözlerinizden anladım ki pek de yanılmamış bu kız. Ne dersin? Hmm. Cevap vermene lüzum yok zaten. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle benim. Bugünden itibaren senin evlenme işini ben düzenleyeceğim. Ben. Kimse karışmayacak anlıyor musun? Hele o düzenbaz anan sesini çıkartmaya kalksın. Bak bakayım karşıdan gelen o değil mi? Evet telaşlı. Bir şey olmuş galiba. Nural Nura koş. Ne var ne oluyor anne? Nerede o hınzır? Bulun onu çabuk bana bulun. Kimi arıyorsun? Kimi olacak Ayşe olacak düzenbazı. Ne yapmış biliyor musun? he? Sen git koşu koşu ha? damadın gizlendiği odaya gir. Dayı bu odaya geliyor çabuk kaçın diye telaşa ver zavallıyı. Ee. O da kaçayım derken pencereden kendini atınca arka bahçede kazılmış olan lağmı çukuruna düşmesinden. Ee. Üst baş yüz göz pislik içinde. Babanla ben çıkarttık çukurdan zavallıyı. Ama şimdi ne yapacağız okulukla içeri alamayız ki. Neden? Neden olur mu kızım? Bu kim demezler mi? Ah o hınzır, ah o bir elime geçsin Eğer etlerini parmaklarımla koparmazsam Bana da macide edemesinler Ne yaptın bey ha? ne yaptın buldun mu hizmetçiyi Nerede bulacağım hanım bohçasını almış Gitmiş bile Giderken de bizimkilere söyleyeyim kusura bakmasınlar Demiş Terbiyesiz terbiyesiz elbet bulurum ben onu Mahkemeye vereceğim Vallahi mahkemeye vereceğim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 Fikret Zihni Küçümen, Dayı Rıza Tüzün, Diğer Sesler Adile Keskiner, Sevil Uluyol, Nevgün Ulukut, Fethiye Sezer, Hikmet Eldek. Evet. Radyo Tiyatrosu saatimiz sona erdi.